1138 numaralı konu, Hazreti Peygamberin sabah namazından önceki iki rekata önem vermesi, Hazreti Peygamber sabah namazından önceki iki rekat Sünnete verdiği önemi hiçbir nafileye vermezdi.